Zahir ile batın çatışır mı? İlim nedir, hikmet nedir, sır nedir? Zahir ile batın birbirini tamamlar. Bunu bir Musa Aleyhisselamla Hızır Aleyhisselam'ın hadisesinde bunu görüyoruz. Zahir ile batının birbirini tamamladı. Biz zahirde bir noktaya kadar biliyor. İdrakimiz bir noktaya kadar. Onun ötesini bilemiyor. Şu duvara kadar görüyor. Duvarın arkasını biz göremiyoruz. Duvarın arkasında ne var biz o tarafı bilemiyoruz. İşte sır odur. Aklın kifayet etmediği yerde kalbin, seviyeli bir kalbin devreye girmesi, ona hikmetlerin açılması, sırların açılması. Peygamberlerin bir vazifesi de kitabı ve hikmeti öğretmeye, hikmeti telakki ettirmeleri. Hikmet, sır. de sır. İslam bir iktisat anlayışı var mıdır, esasları nelerdir? Sistemini kısaca bahsettik. Beşeri sistemler, insanların getir sistemde bir manevi taraf yok. Yani maddi taraf vardır. Komünizm mülk toplumundur der. Fakat bir grup istismar ediyor. Çünkü bir kısmı idareci olacak. İdareciler, idare edilenler olacak. Daima bir manevi duygu olmadığı için, katli bir jandarma olmadığı için bir istismar. Ki istismara daima gidiyorum ve çökmüştür, bitmiştir dünyada. Kapitalizm ise bu da bir, komünizm bir alternatiftir. Fakat bunun da maneviyatı yoktur bunun da. prensipleri bırakınız yapsın, bırakınız, bırakınız geçsin. Nasıl kazanırsa kazansın, ne yaparsa yapsın. İstedikleri rakabet olsun, kaliteli mal çıksın, ucuza halka verilsin. Kandırıcı şeyleri budur. Halbuki burada karteller, tröstler birleşir, piyasayı elinde tutar. Bunlar bir grup, diğer bir halkı istismar eder. Bugünkü işte bunu da görüyoruz. Bu holdinglerin devalaşması, o toplumun bir patronu haline gelmesi. Yani bizim Anadolu'da köy ağları vardır ve bütün köyü hakimiyetler altına alır. Bugün kapitalizmde durumu aşağı yukarı budur. İkisi de istismar sistemidir, maneviyatı yoktur. Ve zulümle götürür. Zulümle hükmünü icra eder. Hatta bir mütefekkir güzel izah eder. Eskiden bostan kuyuları vardı. Bostan kuyularında meygir bir at bağlı. At öyle kuyun döndükçe o, o suyu çıkartır. Komünizm o atı kırbaçla yönlendir, Koşturur. O suyu o şekilde çıkartır. Kapitalizm ise o hayvana o şeye Yem torbası göstermek üzere kayıt. Yam yam torba yaklaştıkça torbayı uzaklaştırır. Diğer sistemler, beşeri sistemler, onların hiçbiri insanlığın bir şeyine gelmemli. Mesela Freud'un getirdiği sistem, şey şehvete bağlı. Evet, şehvet şehvetin insanı bir yeri var. Bu nasıl bir insani olar kullanacak, hayvani olar kullanmayacak ve bunun değirine kadardır ölçüyü kaçırır. İslam ise bütün hepsini ölçülerini yerine yerleştirir. İslam'da mülk ne toplumundur ne fertlerindir. Mülk Allah'ındır. Kul bir tasarrufçudur, bir veznedar durumdadır. Bütün sarfiyatından vesuldür kıyamet günü. İsraf edenler şeytanın arkadaşlarıdır buyuruyor. Ammenin hakkını gasp ediyor, kendini kullanıyor. Tempilerini kullanıyor. Pintilik yapan bu da kendini biriktiriyor. Nasıl israf yani kendini kullanıyor? Pinti de yine kendini biriktiriyor, kendini topluyor. Cenab-ı Hak bunun içinde ölmeyecek gibi sayar buyuruyor. Bu da bir hutameye, bir yakıcı bir ateşe düşer olacak buyuruluyor. Onun için İslam'da en mühim kulun malı kullanabilmeyi bilmesi, mülkü kullanabilmeyi Çünkü mülk değil mülke bir emanetçi. Bu nazarla bakması lazım. Ve kendisinin mülkünü üzerinde de birçok insan hakkı var es ve mahrum buyuruyor. Halini arz eden ve halini arz edemeyenlerin hakkı vardır buyuruyor. Yine bir Bakara suresinde Cenab-ı Hak siz sadakalarınızı, infaklarınızı Allah'a adayanlara verin. Allah'a adayanlar ne yapıyor? Allah'a yaklaşıyor, toplumu düzeltiyor. Ayetin devamında izahı var. Onlar diyor, iffetleri dolayısıyla isteyemezler diyor kimseden. Toplum da onu varlıklı zanneder diyor. Yine kula bir mecburiyet veriyor. Sen onları diyor simalarından tanırsın diyor. Sen onları simalarından tanırsın diyor. asıl İslam iktisat nizamı öyle bir iktisat nizamı ki sen de vicdanen bir huzurlu yaşayacaksın. Vicdanın müşteri olacak. Merhametin artacak, şefkatin artacak. Allah'ın sana verdiği o mülkün ne kadarı senin ne kadarı senin olmadığının farkında olacaksın.